Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında tekrar birlikteyiz. Bugün Twitter hesabından da duyurduğum gibi din ve müzik ilişkisinin ilkini gerçekleştireceğim. Önümüzdeki haftada devam edeceğiz. Bugün e, Hristiyanlığa kadar belki olan bölümünü pagan inanışlarını, özellikle Mezopotamya'da, Orta Doğu'da bazı inançların müziklerle nasıl ilişkilendirildiğini konuşacağız. Son derece ilginç bir konu çünkü... Aslında dinler tarihi bağlamında oldukça enteresan çalışmalar var. Din ve müzik ilişkisine nasıl bakıldığı konusunda. Son derece önemli makaleler, tezler, iddialar ve araştırmalar var. Özellikle bu bisiklet zinciri programlarında ben... Ateş sesinin, su sesinin, işte hatta gezegenlerin sesinin nasıl yorumlanması gerektiği konusunda kognitif nöro müzikolog olarak bir takım açıklamalar yapıp bazı yeni çalışmaları bu programda paylaşmaya çalışıyorum. Tabi din ve müzik değinince kabaca iki bakış açısı var. Birisi dinler tarihi bağlamında, diğeri ise müzik ve beyin ilişkisi yani kognitif nöro müzikoloji bağlamında bakılabilir bu ilişkiye. Ben tabii daha çok dinler tarihi bağlamından değil, kendi uzmanlık alanım olan kognitif nöro müzikoloji bağlamında bu ikiliği değerlendirmek istiyorum. Önce tabii son derece subjektif bir yorumla başlayayım. Önümüzdeki hafta hem Hristiyanlık hem de Müslümanlığın müzikle nasıl iç içe olduğunu konuşacağız. Bugün daha çok pagan ve Ortodoks kültürleri Mezopotamya kültürlerini Sümer, antik Yunan, antik Mısır dönemlerinde müziğin dinle birlikte nasıl ele alındığını konuşur ve ilgili müzikleri dinleriz ama tabi benim için din ve müzik deyince tabi aklıma ilk önce hep Johann Sebastian Bach gelir. Çok dindar bir kişi olmasıyla birlikte son derece önemli bir müzisyen, barok dönemin neredeyse kurallarını değiştiren, yeni kurallar koyan, üzerine ne kadar program yapılsa az olan bir besteciden bahsediyorum. Bu programı İki hafta sürecek olan din ve müzik programlarının ilkini aslında yaklaşık 2-3 bin yıl atlayarak Johann Sebastian Bach'ın Erbarmedich adlı atlı ile açıp sonra tekrar paganlara dönme niyetindeyim. Alman şair ve librettis Christian Friedrich Henrichs'in yazdığı ama kendi ismine gizli bir isim olarak pikander değil, bu önemli şairin metinlerine dayanır Johann Sebastian Bach'ın Matthäus Passion'u bakın 1727 yılında Yazdığı solo sesler, çift koro, çift orkestra için bir oratoryo, dini oratoryo formunda bir pasyondur. Sen Matthew Passion, Matthäus Passion. işte oradan en çok sevilen, en çok bilinen e, Arya'dır. erbarmedik Mein Gott ve bu Arya'yı biz Andreas Scholl'den dinleyeceğiz. Sonra din ve müzik konusuna kognitif nöromüzikoloji müzikoloji bağlamında ve bir parça da tabi dinler tarihi bağlamına bakarak bu ilişkiyi irdelemeye başlayacağız. Johan Sebastian Bach'ın Matthäus pasyonundan Erbar adlı solo ariyeyi dinledik Andreas Scholl seslendirdi. Evet müziğin dinler tarihi boyunca nasıl kullanıldığı önemli bir konu. Çünkü aslında müzik eğer 50 bin yıl önce bulunan flüde de dayanırsak enstrüman çalma bakımından 50 bin yıllık bir kültür. Bu tabi sadece bir leylek kemiğinin leylek. Kanadı kemiğinden yapılmış. Flüde dayandırılıyor. Daha öncesine ait belki enstrümanlar henüz ortaya çıkarılmamış olabilir. Ama özellikle vurmalıların çok daha eskiye dayandığını gösteren arkeolojik çalışma sonuçlarında ortaya çıkmış bir sürü enstrüman var. Ama ondan da önemlisi aslında Australopithecus'tan tutun da yaklaşık yani daha genel konuşmak gerekirse birkaç yüz bin yıllık bir insan özelliğidir, fakültesidir müzik larynx kemiğinin gelişimine bakarak insanların sesler çıkararak sesler yardımıyla birbirlerine duyguları aktardığı düşünülürse bu duyguların müzikle aktarılması aslında konuşmadan da önce geldiği için kelimelerin anlamlarının daha ötesinde o kelimelerin ya da o seslerin nasıl çıktığı beyinde proseslenmiş bir gerçek. Dolayısıyla bu bu gerçeklik bizi şuraya götürüyor. Müzik aslında ya da sesler yoluyla, iletişim aslında evrimsel biyolojinin de bize sunduğu kanıtlarla birçok öğretiden hatta konuşmadan öncesine gidiyor. İşte bu çok önemli çünkü eğer duyguları insanlar, homo sapiensler ya da neandertaller sesler yoluyla birbirlerine aktarmış ise o zaman düşüncenin evrimiyle, muhakemenin, kognisyonun evrimiyle beraber, düşüncelerin kelimelerle anlatılmasıyla beraber, aslında müziğin bu kelimelere eklenmesi, müziğin kullanılması çok da sürpriz bir gelişme sayılmaz. Bir sürü hipotez ortaya atılabilir, bir sürü teori ileri sürülebilir ama bilinen bir gerçek varsa, duyguların önce kelimelerle değil, müzikle anlatıldığı gün gibi ortadadır. Bir şeye şaşırdığımız zaman şaşırdığımız şeyi kelimeyle ifade etmekten ziyade hatta kelime bile kullansak o kelimenin müziği de değişir. Hemen hemen her dilde şaşırlan bir nesneye, şaşırlan bir olaya karşı verdiğimiz sessel tepkide kelimelerin fazla bir önemi yoktur. Aynı şekilde bir acı çektiğimizde çıkarttığımız ses o sesle birlikte söylediğimiz kelimenin çok önündedir. Dolayısıyla aslında duyguların, kelimelerin anlamları ya da o kelimelerin neler çağrıştırdığı üzerinden değil, o kelimelerin nasıl seslendirildiğine bağlıdır. Bununla ilgili oldukça fazla sayıda çalışma var. MR taramalarında da çıkarılan seslerin, o seslere yüklenmiş olan kelimelerin anlamlarından önce algılandığını gösteriyor. Tabii din ve müzik aslında birbirine çok yakın olmasına rağmen çok da uzak gibi durur Bunun için bunu iddia eden çok kişi vardır. Bu arada bu konuyla ilgili araştırma yaparken güzel bir makale buldum. Cengiz Batuk, doktor Cengiz Batuk yazmış, kaleme almış. Güzel bir toparlama olmuş. Ondan da yararlanarak bugün ve önümüzdeki haftaki programları detaylandıracağım. Ama ilginizi çekerse bu çalışmaya ulaşabilirsiniz. Tabii müziğin dinde nasıl kullanıldığını ya da e, dini inançlara ya da işte dinginliği, huzuru anlatmak için nasıl kullanıldığını anlamak için aslında önce müziği ve insan kognisyonunu anlamak gerekir. Zaten organize dinlerin çok çok öncesinde bulunmuş ya da kullanılmaya başlanmış bir olgudan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, müzik dinden en az yüz bin yıl önce insanların başvurduğu bir iletişim yöntemi olduğu için önce onu e, anlamak ya da bir başka deyişle müziğin perspektifinden dinin müziği nasıl kullandığına bakmak belki bir ihtimal daha ayakları yere basan bir sonuca varmamıza ulaşmamıza yol açabilir. Öyle ki mesela Kuzey Suriye'de Ugarit şehrinde yazılmış bir Hurrian Himn bir altın numaralı Huryan Hüm'i dinleyelim. Şimdi bu bilinen en eski melodilerden bir tanesi. Yazılı kaynaklara göre yani İsa'dan önce 1400 yılından bahsediyoruz. Neredeyse 3500 yıl önce yazılmış bir kaynak bu. 3500 yıl önceki Huryan Hüm ya da ilahisi diyelim bize bir takım ipuçları veriyor. Dilerseniz önce onu dinleyelim neye benziyor. 3500 yıllık bir melodinin nasıl duyulduğuna bir bakalım sonra konuşmaya devam edelim. Bilinen en eski melodilerden birini dinledik. hıryan himdi bu. insanların tarih boyunca müzik ve dini nasıl eşleştirdiği konusunda ipucu olması bakımından bilinen en eski melodilerden bir tanesini dinlemenin yararlı olacağını düşündüm. Elbette ki din ve müzik deyince aslında sadece bugün bildiğimiz anlamda müzikten yararlanarak örneğin Kur'an-ı Kerim oku, e, okunduğu zaman da müzikten ya, müzik müzikal şekilde yorumlanır. Ezan da ayrıdır. Hristiyanlıkta ki ilahilerde ortodoks kültürünün Özellikle etkili olduğu ve yine aşağı yukarı 1500 yıl öncesine giden, 1700 yıl öncesine giden Gregorian ayinlerinden tutun ve hatta daha öncesinde Yahudi geleneklerinin müziklerine de baktığımızda çok değişik, çok ortak noktalar buluruz. Ben bunları kognitif nöro-müzikolojik açıdan yorumlayacağım ama bu daha organize ya da daha yaygın dinlere geçmeden önce hem bugün Güney Amerika'da hem de Mezopotamya'da müziğin nasıl kullanıldığını anlamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Programın başında söylediğim gibi öncelikle eğer insan duygularını anlatma yolunda önce sesleri seçmişse ki artık bu bir hipotez değil bu bilinen bir gerçeklik müzikten yararlanarak duyguları anlattığına göre aslında insan zihninin evriminde müzik bir adım önde diyebiliriz. Özellikle konuşmadan önce müziği kullandığını düşünürsek bu iddia artık en iyi konu bir teoriye dönüşmüş durumda. Bu ilişkiyi derinlemesine da incelemiş Music and Religion adlı kitabında ama benim bakış açıma göre özellikle bir noktadan yola çıkıyorum o da bir duygunun karşı tarafta kolayca yaratılması ya da aktarılması için müziğin diğer tüm enstrümanlardan diğer tüm insanın geliştirdiği kognisyonunun geliştirdiği tüm özelliklerden çok daha hızlı olduğunu. Biliyoruz. Bu neden çok önemli? Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir saniyenin altında yaklaşık 0.4 saniye, 400 milisaniyede bir duygunun Karşı tarafta bir başka insana bir duygunun hatırlatılması ya da bir duygunun provoke edilmesi, bir duygunun yaşanması için yeterli bir süre eğer müzik kullanıyorsanız. Bu renkler yoluyla, titreşimler yoluyla, kelimeler, kavramlar yoluyla bu kadar hızlı mıdır? Şimdilik müziğin burada avantajlı olduğunu söyleyebiliriz bu yapılan araştırmalara göre. Dolayısıyla aslında kökende bir insanın müzikten yararlanması bu açıdan son derece pragmatik ve evrimsel biyolojik perspektifinden de bir o kadar hayatta kalmaya dair bir İpucu oluşturuyor. tabi tarih boyunca özellikle politikacılar, mesela Roma imparatorlarının bile trompete benzer ilk trompet borulardan yararlanarak imparatorun mesela kolezyuma girişi için o seslerden yararlanır ve çok daha haşmetli bir giriş yapar toplumun içine bu seslerden yararlandığı müddetçe de o insanların kafasında bu imparator biraz daha haşmetli algılanır dolayısıyla insan zihni bir objeyi bir kişiyi tek başına değil etrafındakilerle algıladığına göre işte müzik bu görünmez algılardan bir tanesini oluşturuyor. Bir başka özelliği de var tabii müziğin ki bu dinler tarihi boyunca da aslında bazı metinlerin yazılı olmasalar bile bir terenim edilerek okunmuş olması müzikten yararlanılarak Dilden dile kişiden kişiye aktarıldığını gösteriyor ki bu gerçekten kadim yerli kültürlerinde bile geçerlidir ve hiç de sürpriz değildir aslında Kızılderili kabilelerinden önemli bir çoğu bu kabilelerin rahiplerinin önemli bir çoğu aynı zamanda müzisyendirler. Yine biraz önce adını andığım kitapta da daha özel bir ayrıntı vermiş örneğin Sri Lanka yerli halkı olan Sinhalaların geleneksel dinde ilk önde gidenlerinin davulcular ve dansçılar olduğunu biliyoruz. Ama bu tabi e, yüzyıllar boyunca Hristiyan rahip ve keşişlerin de aynı zamanda şarkıcı ya da şarkı söyledikleri e, gerçeğiyle birleştirildiğinde binlerce yıllık bir geleneği temsil ettiğini söyleyebiliriz. Nitekim Budistlerin de puhası ya da puyası, İslam'da da ezan, Hindu'da Hindu ayinleri ve tüm seremoniler müziği alıp bir kenara koyacağımız boyutta değil. Şimdi hazır bu Azteklere falan kadar gitmişken, Kızılderilere, Azteklere bir savaş vurmalarını dinleyelim. Tabii günümüzün şartlarında kaydedildiği için ne kadar otantik tartışılır ama önemli değil. En azından hani bu savaş tamtamları ya da savaş davulları çalar ya işte bu davulların çıkarttığı bas seslerin insan zihninde on binlerce yıldır biz tehlikenin geleceğine ilişkin ya da bir savaşın açıldığına ilişkin bir zihinsel altyapı oluşturur. Dolayısıyla buradan yola çıkarak örneğin önümüzdeki hafta belki biraz daha ayrıntılı konuşurum. E, Bakın Mateus Pasyonundan tutun da bir sürü Dini eserine baktığınızda, e, Handel'de de böyledir. Yani 1750 yıllarından bahsediyoruz. O dönemde kullanılan yapılan müziklerde, dini müziklerde geniş davul kullanımı da görüyoruz. Bunun kökenini buraya bağlamak mümkün. İsterseniz bu e, Azteklerin savaş tamtanlarını bilinleyelim. Savaş tamtamları ya da Drums of War, Aztek kültürünün olmazsa olmaz bir parçasıydı ve bu anlayışın Kutsal inançlarla birleştirilerek dini müziğin kurulmasında önemli örneklerinden biri olduğu söylenebilir. Biraz önce dinledik. Tabi tarih boyunca müziğin dinde kullanılmasının bir takım tartışılan noktaları da var. İşte bazı mesela kimisine göre İslam'da enstrüman kullanılması ya da ses kullanılması ya da topyekün müziğin kullanılması yasak kabul edilebilir ya da haram kabul edilebilir. Hristiyanlıkta da bu tür uygulamalar çok olmuştur. Örneğin John Calvin. Reformasyon süreci içerisinde kiliselerde enstrümanların kullanılmasını yasaklar. Sadece çıplak olarak insan sesiyle ilahilerin okunmasına izin verir. Öyle ki işte Calvinistlerin kilise ortlarını parçaladığı da bilinir tarih içerisinde. Ama tabii bu daha çok dediğim gibi organize dinlerin müzikle olan ilişkisinde yani belki önümüzdeki hafta konuşacağımız nokta. Biz yine isterseniz Mezopotamya'nın ilk diyebileceğimiz sivil halk Toplulukların müziği nasıl kullandığını anlamak için bir hitit, Chariot yarışmaları vardır böyle hani atın arkasında bir tekerlekli bir kişinin oturabileceği ayakta durabileceği bir şey vardır onunla yarış yaparlar işte o sırada kullanılan müzikler de var onun neye benzediğini de bir hatırlayalım antik mezopotamya müziği. sonra konuşmamıza devam edelim. Potamya'nın 2500-3000 yıl önce aşağı yukarı nasıl, sesleri nasıl organize ettiği konusunda bir ipucu daha dinlemiş olduk. Şimdi seslerin kullanılması konusunda yine bazı kavram kargaşaları olduğunu, bazı anlaşmazlıkların olduğunu görüyorum e, makaleleri okuyunca ama işte bazıları diyor ki bazı kelimelerin, bazı hecelerin söyleniyor olması o seslere anlam veriyor. Ben tabi buna pek katılamıyorum. Örneğin Hinduizm'deki om hecesi gibi e, aslında hecenin kendisinin bir gizem barındırdığını söylemekle birlikte aslında tabi Şunun atlandığını düşünüyorum. O OM hecesi söylendiğinde M tabana bastığı için aslında kullandığımız ses frekanslarındaki değişiklik etkili oluyor. Yani eğer OM değil de UM ya da IM demiş olsa da durumun çok değişmeyeceğini düşünüyorum ben. Ya da işte İslam'daki HU ya da işte bazen e, çok fazla kelime kullanmamak için örneğin Kyrie elezyon Hristiyanlık'ta sadece bütün parçanın bu kelime bu cümleyi söyleyerek şarkılandığını görürüz sesin önemine biraz daha atıfta bulunmak için. Dolayısıyla ben de aslında daha ruhani veya gizemli veya kutsal sizi isimlendirin. herhangi bir mesajın iletilmesi konusunda kullanılan seslerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında düşünüyorum dersen biraz gereksiz bir mütevazi cümle olur. Yapılan araştırmalar bunun böyle olduğunu gösteriyor. Bir başka bakış açısına da göre örneğin tanrıların sesleri olduğu düşünülen bazı nesnelerin işte büyük bas sesler çıkaran ya da işte havada dönerken çıkarttığı seslerin ya da işte çok yüksek sesli boğaların tanrıların çıkarttığı seslere benzetilmesinden ötürü mesela Afrika'da, Avustralya'da, Okyanusya'da mesela bu objelerin ya da mesela boğa sesinin de tanrısal bir varlığın sesi olduğu düşünülür ve onu taklit etmek için çeşitli enstrümanlar örneğin çok Avustralya yerlerinin yaptığı gibi çok uzun bir boru kullanılarak çok bir bas ses elde edilir ki bu sese yaklaşılsın ve bu ses de Tanrı'nın sesi olabileceği için insana bir dokunuş ortaya konusun, bir dokunuş göstersin. Bir Avustralya aborjin orijinli müzik dinleyelim sonra devam edelim. Avustralya aborjinlerinin müziklerinden bir örnek dinledik. Şimdi din ve müzik arasında ilişki kurmaya ya da bu ilişkinin yönünü anlamaya çalışmak için e, yerel kabile dinlerine mutlaka girilmesi gerekir. Çünkü burada iki önemli şey var. Tıpkı ninniler konusunda olduğu gibi ki bisiklet zinciri programlarından bir tanesi ninni ayırmıştım podcast kayıtlarında var sanıyorum. Geçen sene seneydi. Ninle'de olduğu gibi aslında bir annenin çocuğu uyutmak için kullandığı sesler çocuğun çok daha rahat uyumasına yol açıyor. Bu annenin sakinleştirici rolü. Şimdiki teknolojiyle görülüyor ki işte bir takım hormonların melatonin gibi endorfin gibi hormonların salındığını dolayısıyla uyama, uyumaya rahatlatıcı bir etkide bulunduğunu ama bir o kadar da sosyal bağ kurmakta kendini güvenli hissetmekte de son derece yararlı olduğunu görüyoruz. Artık günümüz teknolojisi bunların nörokimyasının kimyasını da ortaya koymuş durumda. Sadece ağlamak bile ağlamayı bir başkası yaptığında dahi tıpkı gülmekte olduğu gibi empatik özelliklerden ötürü bir paylaşımı anlatıyor başka bir, belki daha doğru bir deyişle aslında mevcut duygu neyse üzüntü mesela diyelim o üzüntünün paylaşıldığını çok daha çabuk karşı tarafa iletiyor. Dolayısıyla da bazı müziklerde ağlama sesinin taklit edilerek melankolik müzikler yapıldığını da biliyoruz. Bunun Yerel kabilelerde özellikle bir kişinin e, ölümü ardından yapıldığını ve buna da işte bir takım flütlerin vurmalarını eklenerek aslında ağlama sesini daha yüksek tonda ve daha renkli bir şekilde ortaya koyarak sanki Tanrı'nın da o insanlarla beraber ağladığını yani üzüldüğünü dolayısıyla da yalnız olmadıklarını birlikte olup bu tür sorunları beraber üstesinden gelecek şekilde kenetlendiklerini hissettirmesi ve dolayısıyla da birazcık üzüntünün azalması bir Teselli sağlaması son derece normal. Buna tabii yerel kabile dinlere dediğim zaman dans da giriyor ama bu e, dans konusunu bu ritüelin önemli bir parçası olmasına rağmen e, bir başka psiklet zinciri programında ele alacağım. Ama özellikle yerel kabile müziklerine bakıldığında ki düşündükleri dinlerden çok daha önce geliştirdikleri bir şeydir müzik dine eklemlendirirken duyguların hangi duyguları, hangi hisleri ya da coşkunluğa ulaşmasını istiyorlarsa o tür bir müzik yaparak bunu ritüele dönüştüklerini biliyoruz. Hatta örneğin filjili rahipler midye kabuklarından iman ettikleri davul ve buna benzer enstrümanlarla kurban merasimini gerçekleştirirler. Programın işte başlarında o yüzden bir Aztek davulu dinledik. Çünkü gerçekten aslında e, o enstrümanlarla müzik yaptıkları için dini ritüellerde Birçok yerel kabile aslında bu enstrümanları da biraz kutsal bulur. Örneğin Polinezya'da tanrı tane her çeşit davulu selamlar mesela. Ya da işte Muscovaki'ler ki kızı bir topluluktur. Onlar da dua sırasında mutlaka davulu çalarlar. Tabi her ne kadar günümüz koşullarında değerlendirirsek bunları bir belki ilkel bir müzik Enstrümanları ve ilkel müzik besteleri olarak görüyor olsak da antik Yunan'a kadar davul başta olmak üzere ve flüt bu ritüellerin ayrılmaz bir parçası ola geldi tekrar söylemek gerekirse insanda oluşan duygunun tezahürünü aslında önce seslerle verdiklerini unutmayalım bu bir ağlama bağırma. ...inleme sesi olabilir ve bunun takdidi günümüzdeki gibi işte kolonlar ya da yükselticiler olmadığına göre... ...bir takım büyük borularla, büyük davullarla mümkündü. Dolayısıyla bu enstrümanların önce evrimleşmesi de sürpriz değil. İsterseniz tabii bütün bu müzik yapısı Antik Yunan'la birlikte Pisagor ve bir sürü Antik Yunan düşünürün... ...ki aynı zamanda e, akustikle, müzikle de kafayı yormuşlardır, e, gelişmeye başladığı aslında... Günümüzde bilinen Hristiyan müziklerinin de özellikle Ortodoks mezhebinde kökenlerini antik Yunan müziğinin oluşturduğu söylenebilir. İsterseniz bir enteresan antik Yunan müziği neye benziyor? Klasik antikiteden antikitedenleri dinleyelim sonra devam edelim. Bir müzik dinledik. Müzikten önce özellikle Güney Afrika kabilelerinde kutsal metinlerin şarkılarla bezendiğini, çeşitli kabilelerin, yerel kabilelerin mutlaka davulu ve flütü kullandığını söylemiştik. Avustralya yerlerinden de bahsettik. Hatta örneğini dinledik ama aborjinlerde müzik biraz daha fazla rüya, daydreaming kavramlarıyla belki anlatılabilir. Yine alıntılıyorum din ve müzik ilişkisi. Kitabından, makalesinden rüya tabiri yerli Avustralya inancından yaratılış dönemini ataların yeryüzünde yürüdüğü zamandan itibaren tecrübe ettiği, etkilendiği, etkilediği ve yeniden biçimlendirdiği yeryüzü ve hayatı tanımlayan, ifade eden bir terim. Dolayısıyla da tabii bu bakış açısı müziklerine yansımış. Seremonilerini, şarkılarını ve öykülerini bu rüya tabirleri domine etmiş. Dolayısıyla da işte bu, bu tabirlerin şarkılanması nedeniyle bu şarkıların tümünü kutsal kabul ettikleri için oborjinlerin müziğe bakışı biraz Jimi Hendrix gibi. Çünkü Jimi Hendrix de religion, Music is my religion der biliyorsunuz. Yani müziktir benim dinim. Oborjinlerin de aslında neredeyse bir Jimi Hendrix vari bir ...yaklaşımı olduğu söylenebilirsin müziğe. Mezopotamya müziği de dinlemiş olduk biraz önce. Onlara gelince de işte kutsal müzik vasıtasıyla... ...tanrıların, bu gökteki koruyucuların... ...insanlarla olan ilişkisini kurmak için... ...iyi bir sistem olarak düşünmeleri müziği... ...Mezopotamya'nın özellikle Mısır'da... ...antik Mısır'da çok önemli bir özellik. Öyle ki yine alıntılıyorum... Hem Mezopotamya'da hem de Mısır'da kutsal vasıtası, e, müzik vasıtasıyla tanrılarla ve göksel koruyucularla ilişki şöyle kuruluyor. Mısır'ın gökyüzü, aşk ve kutsal müzik tanrıçası Hathor'un başı. Sistrum'la çerçeve, çerçevelenmiş olarak tasvir ediliyor. Nedir Sistrum? Mısır'da ibadet esnasında kullanılan ve ortasından geçirilmiş madeni çubuklar sarsılınca ses çıkaran saplı kasnak şeklinde bir çalgı. İşte bu çalgının kendisi bu müzik tanrıçısı Hathor'la özdeşleştirilmiş. Antik e, Mısır'dan isterseniz bir aşk şarkısı dinleyelim sonra programımıza devam edelim. S say Jespoti kart labhet i na, anat irati gamma. Be madawat, binos khano emha. ma schön aus gab dies harin baus mis Mahasat Er Shawat Abadizet Nubit Saudi Pai En Miriam Petardi Pirsat Er Mahasat pfaillé oh what? aşk şarkısıydı. Antik Mısır'dan. Din ve müzik arasındaki ilişkinin birinci programını konuşuyoruz. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bir Yahudi müziğiyle belki bugünkü programı kapatabiliriz. Önümüzdeki hafta biraz daha yaygın dinlerin müziklerini konuşacağız. Biraz daha da programın önümüzdeki hafta bugün olduğu gibi biraz daha kognitif nöre, müzikolojik açıdan değerlendirmesini yapmayı planlıyorum. Ama şimdi Antik Mısır'dan sonra Yahudilik deyince de tabi kuşkusuz Tanaktan bahsetmek lazım. En önemli kaynak yani Antik İsrail'deki müzik ve müziksel aktiviteler konusunda bilgi almak bağlamında. Tabii göçebe hayatları sürdürdükleri dolayısıyla da eklektik anlayışa sahip oldukları hemen ilk söylenebilir şeydir. Şimdiye kadar özellikle yerel kabilelerin hatta Orta Doğu'daki Mezopotamya kültürlerinde davulun çok özel bir yer. ...tuttuğunu anlatmıştım sebepleriyle. Ee, burada tabii biraz daha dikkat çekici bir özellik. Kadınların hem sesleri hem danslarıyla eştirak ediyor olması ve davul yerine işte şofarın daha çok şofar çalgısının kullandığını görüyoruz. Bu da yine bir hayvan e, boynuzlarından yapılan bir çalgı. Neye benzer? Biraz daha oborjinlerin kullandığı Bullroyer'i andırır. Tabi amaçları biraz daha farklıdır. Boğaların o oborjinlerde önemli bir yeri varken Yahudiler boğayı kullanmaz. Dolayısıyla hayvan olarak boğanın ilişkilendirilmediği görülür kutsallıkla. Yine dinsel törenlerde Roşoşana gibi bayramlarda mutlaka çalınır. Bir antik Yahudi psalmı dinleyelim sonra da toparlayalım. <gülüyor> ile birlikte bugünkü programımızı bitirelim. Bugün e, özellikle Mezopotamya kültürlerinde, yerli kabile dinlerinde seslerin nasıl kullanıldığına şöyle bir baktık. Bir giriş programı bu. Önümüzdeki hafta biraz daha yaygın dinlerin nasıl kullandığını konuşacağız ama dediğim gibi bağlam daha çok kognitif nöromüzikolojik bağlamda olacak. Bu seslerin insan zihninde, insan beyninde uyardığı yerler, çağrıştırdığı imajlar Provoke ettiği duygular aslında bugün bildiğimiz dinlerin çok çok öncesine giden. Dolayısıyla din kültürü veya din tarihi bağlamından müziğe değil de müzik bağlamından dinlerin bu sesleri nasıl kullanıldığı, nasıl kullandığı daha önemli demiştim programın başında. İşte o ilişkiyi biraz daha açabiliriz umarım önümüzdeki hafta. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu gmail adresini kullanabilirsiniz. Program ayrıntıları için Muzaffercoğlu Twitter accountundan da yararlanabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.